Allahü Allahu Ma La Sahla Illa Ma Jalethu Sahla. Ve ente Tajarul Hazm Ila Shikta Sahla. Amin. Allahu Amin. Ey Rabbim. Gönlüme genişlik ver. İşimi koraylaştır. Dilimin bağını çöz ki insanlar anlasınlar beni.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 daima ihlaslı, samimi, takvalı kullarından eyle. Dininin hadinleri dininin yardımcıları ile yarabbim. Seninle karşılaşana kadar da bizlere sabır ver, sebat ver yarabbim. Değerli kardeşler, öncelikle bu sohbet silsilemiz yine usulü hasen'e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 Bir gün hasta Bekir'le karşılaşıyor. Onu sıkeri hemen diyor babası bir hayvanın semerini Beran'ın babasından satın alıyor Hasta Bekir. Geliyor diyor ki Ey ee Bekir buyur semerin burada alıp götürebilirsin dediğinde Hastao Bekir diyor ki Berayı çağır da asus semeri benim evime bıraksın. Beran'ın babası diyor ki vallahi olmaz. Olmaz.